Sevgili dinleyiciler, yeni yılınız kutlu olsun. Bu yalnız bizim değil, değerli halk şairimiz Aşık Veysel'in de en samimi dileğidir. İşte halk şiirimizin eşsiz ustası Aşık Veysel aldı sazı eline 1964 yılının bu ilk programında bakalım hangi türküyü söyleyecek.